Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de Allah'tan korkun diye emretmiştik. İnkar edip nankörlükte bulunursanız bunun Allah'a hiçbir zararı olmaz. Çünkü göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah kimseye muhtaç değildir. Her türlü övgü Zaten ona aittir Musa şunu da söyledi Siz ve yeryüzünde bulunanlar Hepiniz birden Allah'a nankörlük etseniz bile Bunun Allah'a bir zararı olmaz Çünkü Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur Ve her türlü övgüye layıktır İbrahim 8 Biz Lokman'a da hikmet verdik ve Allah'a şükret dedik Kim şükrederse Kendisi için şükretmiş olur Nankörlük eden de Kendi aleyhine nankörlük etmiş olur Çünkü Allah'ın kimseye ihtiyacı yoktur Her türlü övgü de Zaten ona aittir Lokman 12 Onlar da Bizde bir beşer mi Yol gösterecek Diyerek inkar edip yüz çevirmişlerdi Oysa onların imanına Allah'ın ihtiyacı yoktur Gerçekte Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü övgüye layık olan odur. Tegam'ın 6. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bakara 284. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Ve o her şeyin üzerinde görüp güzetici olan vekildir. Zümer 62 Allah'ın vekil oluşuyla ilgili ayetler burada verilmiştir. Ey insanlar! Eğer Allah dilerse sizi yok eder, yerinize başkalarını getirir, Allah buna kadirdir. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever. Onlar da Allah'ı sever. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludur. Maide 54 Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer inkarcılar bunlara inanmazlarsa, onların yerine bunları inkar etmeyecek bir toplum getiririz. Enam 89 Gerçek zengin ve sınırsız merhame sahibi ancak senin Rabbindir. Dilerse o sizi yok eder ve tıpkı sizi başka insanların soyundan yarattığı gibi sizden sonra yerinize de dilediğini getirir. Enam 133 Allah'ın gökleri ve yeri bir anlam ve amaca göre yarattığını görmedin mi? O dilerse sizi yok eder, yerinize yeni bir topluluk getirir. İbrahim 19 Dilerse o sizi yok eder. Bir yerinize yeni bir nesil getirir. Bunu yapmak Allah'a göre hiçbir de zor bir şey değildir. Fatır 16-15 Siz yüz çevirseniz, o sizin yerinize başka bir millet getirir ki, onlar sizin gibi olmazlar. Muhammed 38 Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, onların yerine daha hayırlılarını getirmeye biz elbette kadiriz. Hiç kimse de bize engel olamaz. Meariç, 41. Onların, Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine sapasağlam bağladık. Dilediğimizde onları benzerleriyle de değiştiririz. İnsan, 28. Kim dünya mutluluğunu isterse bilmelidir ki dünya mutluluğu da ahiret mutluluğu da Allah katındadır. Allah her şeyi duyan, her şeyi görendir. Bazıları Rabbimiz bize kısmetimizi dünyada ver der. Öyle kimselerin ahirette hiç nasibi yoktur. Bakara 200 Böylece Allah da onlara dünya nimetiyle ahiret sevabının en güzelini verdi. Çünkü Allah güzel davrananları sever. Ali İmran 148 Kim yaptığı iş karşılığında bu dünyanın nimetlerini isterse, ona istediği dünyalığı veririz. Kim de ahiret nimetini isterse, ona da istediği nimetleri veririz. Biz şükredenlerin mükafatını vereceğiz. Ali İmran 145 Kim bu geçici dünya hayatını isterse, dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını dünyada hemen veririz. Sonra da cehennemi ona mekan yaparız. O da kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme girer. İsra 18 Kim ahiret kazancını isterse Biz onun kazancını arttırırız Dünya kazancını isteyene de Ondan veririz Fakat onun ahirette bir nasip olmaz Şura 20 Ey iman edenler Kendi aleyhinize veya Ana babanız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 veya şahitlikten vazgeçerseniz, şüphesiz ki Allah yaptığınız her şeyi çok iyi bilmektedir. Şahitliği Allah için özenle yapın. Talak 2. Onlar şahitlerini dost doğru yaparlar. Şahitliklerini dost doğru yaparlar. Meharic 33. Şüphesiz Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hüküm ver verdiğinizde de.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 ama hüküm verecek olursan aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adil olanları sever. Maide 42 Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa adaleti gözetin. Enam 152 Şöyle de Rabbim adaletli olmayı emretti. Araf 29 Elbette Allah adaletli davranmayı, iyilikten ayrılmamayı ve akrabayı görüp gözetmeyi emreder. Nahl 90. Ey Davud, biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında adaletle hükmet, heva hevesine tabi olma ki seni Allah yolundan saptırmasın. Sad 26. Doğru yoldan sapanların istek varuzlarına uymamayı tavsiye eden ayetler burada verilmiştir. De ki, ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara inandım. Bana sizin aranızda adaleti gözetmem emredildi. Şura 15 Daima adil olun. Çünkü Allah adil olanları sever. Hucurat 9 Biz peygamberimizi apaçık delillerle gönderdik ve onlarla beraber kitabı ve ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti ayakta tutabilsinler. Hadid 25 Allah sizin de dininizden dolayı savaşmamış. Ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olanlara iyilik etmenizi ve onlara adil davranlarınızı yasaklamaz. Aslında Allah adaletli olanları sever. Mümtehine 8 Şahitliği saklamayın. Şahitlikten kaçınıp da bildiğini söylemeyen kimse kalbi bozuk bir günahkardır. Allah bütün yaptıklarınızı bilendir. Bakara 283 resul Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Size şahitlerin en hayırlısını haber vereyim mi? O, kendisine sorulmadan şahitlik görevinin yerine getiren kimsedir. Müslüm Ebu Davud Tirmizi. Sizi, Mescid-i Haram'ı ziyaret etmekten alıkoydukları için bir topluluğa duyduğunuz kin onlara karşı saldırganlık yapmaya yol açmasın. Bir de iyilik ve takvada yardımına.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 42. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa adaleti gözetin. Enam 152. Elbette Allah adaletli davranmayı, iyilikten ayrılmamayı ve akrabayı görüp gözetmeyi emreder. Nahıl 90. Ey iman edenler! Allah'a peygamberine ve peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara inanmaya devam edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkar ederse, o kimse içinden çıkamayacağı bir sapıklık çukuruna düşmüş olur. Allah'a ve Rasul'ü iman edin. Size kullanma yetkisi verdiği şeylerden bağışta bulunun. Sizden iman eden ve Allah yolunda harcayanlar için büyük bir mükafat vardır. Hadis.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 Arttıranların tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. Onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Ali İmran 90 İnkar eden ve insanları Allah yolundan alıkoyanlar elbette içinden çıkamaz bir sapıklığa düşmüşlerdir. Nisa 167 Çünkü onlar önce iman etmiş, sonra kafir olmuşlar, ondan sonra da onların kalpleri mühürlenmiştir. Artık bir şey anlayacak durumda değillerdir. Münafıkun 3 Münafıklar için elem verici bir azap olduğunu kendilerine müjdele. Şüphesiz münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadır. Onları kurtaracak hiçbir yardımcı bulamazsın. Nisa 145 Onlar müminleri bırakıp kâfilleri dost edinmektedirler. Yoksa onlar kâfillerin yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Boşuna aramasınlar çünkü izzet ve şeref tamamıyla Allah'a aittir. Müminler müminleri bırakıp da kâfilleri dost ve yardımcı edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah ile hiçbir ilgisi kalmaz. Ancak onlardan onlardan gelecek bir zarardan korkarsanız onlara dostluk gösterebilirsiniz. Ama yine de Allah kendi azabından sakındırmaktadır. Sonunda dönüş yalnız Allah'adır. Ali İmran 28 İnkarcıların sözü seni üzmesin. Çünkü izzet ve şeref tamamıyla Allah'a aittir. Şüphesiz her şeyi duyan, her şeyi gerçek mahiyetiyle bilen O'dur. Yunus 65 Kim İzzet ve şeref arıyorsa, bilsin ki izzet ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ona yükselir. Onu da salih ameller yükseltir. Kötü işler tasarlayanlar için ise şiddetli bir azap vardır. Öylelerinin tuzakları boşa çıkmaya mahkumdur. Fatır 10 İzzet sahibi Rabbin onların yakışladıklarından münezzehtir. Saffat 180 Medine'ye dönersek üstün ve şerefli olanlar aşağılık kimseleri oradan çıkaracak diyorlar. Oysa üstünlük ve şeref tümüyle Allah'a, Resulüne ve Müminlere aittir. Lakin o münafıklar bunu bilmiyor. Münafıkun 8 Şüphesiz Allah kitabında size şunu da indirmişti. Allah'ın ayetlerinin inkar edip Alaya alındığı duyduğunuzda, onlar başka bir konuya geçince geçinceye kadar onlarla beraber oturmayın. Yoksa siz de tıpkı onlar gibi olursunuz. Şüphesiz Allah münafıkları da, kafirleri de hep birlikte Cehennemde toplayacaktır. Ayetlerimizi ala edenleri gördüğünde, onlar başka bir konuya geçinceye kadar yanlarından uzaklaş. Eğer şeytan bunutan unutturursa, Hatırladıktan sonra artık o zalimlerle beraber oturma. Takva sahiplerine onların günahlarından herhangi bir sorumluluk yoktur. Fakat yine de hatırlatmak gerekir. Bakarsınız onlar da sakınırlar. Enam 69 resul Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa içi bulunan bir sofraya oturmasın. Tirmizi Hakim el-Müsterek Zehebi, hadisin Müslüm'ün şartlarına uygun olduğunu söylemiştir. O münafıklar sizi gözetleyip dururlar. Eğer Allah'tan size bir zafer gelirse, biz de sizinle beraberiz değil miydik derler. Eğer kafirlerin zaferden bir payı olursa o zaman da onlara yaklaşmak için biz size yardım ederek,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 ''Bizim başımıza bir şeyler gelmesini bekleyip durdunuz. Hep şüphe içinde oldunuz. Allah'ın emri gelinceye kadar kurtulanlarla avunup durdunuz. O çok aldatıcı olan şeytan da sizi Allah affeder diye allattı.'' Hadit 14 Allah, kıyamet günü aranızda ihtilap etmekte olduğunuz konularda hükmünü verecektir. Hac 69 Rasul Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allahu Teala yeryüzünü önümde katladı da doğusuyla batısıyla bütün dünyayı gördüm. Ümmetimin egemenliği kesinlikle bana gösterilen yerlere kadar ulaşacaktır. Bana biri kırmızı, diğeri beyaz iki hazine verildi. İran ve Bizans hanedanları önüme serildi. Ben Rabbimden Ümmetimi genel bir kıtlıkla yok etmemesini, onların üzerine kendilerinden başka bir düşmanı musallat edip de köklerini kurutmamasını niyaz ettim. Bunun üzerine Rabbim bana şöyle buyurdu: "Ya Muhammed, ben bir hüküm verirsem o geri çevrilmez. Ben sana ümmetini genel bir kıtlıkla yok etmeyeceğimi, onlara Kendilerinden başka bir düşmanı musallat edip de köklerini kazıtmayacağımı vaat ediyorum. Onlar birbirini helak etmedikçe ve esir almadıkça, bütün yeryüzü halkı toplanıp onlara saldırsa bile onlar yok edilmesine izin vermeyeceğim. Müslim Ebu Davud Ahmet bin Hanbel Münafıklar güya Allah'ı aldatıyorlar. Oysa ki Allah onların bu tavırlarının cezasını verecektir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az zikrederler. Münafık iki yüzlü insan demektir. O ne samimi mümindir ne samimi mümkirdir. Resulü Ekrem Efendimiz münafıkın halini şöyle tarif etmiştir. Münafık iki süre arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir. Kah koşar bu süreye gelir, kah koşar ötekine gider. Hangi süreye katılacağını bilmez. Müslüm, münafıkın. Akıllarınca Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışıyorlar. Oysa kendilerini aldatırlar da bunun farkında olmazlar. Bakara 9 O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar müminlere Bizi bekleyin de nurunuzdan istifade edelim derler. Onlara denilir ki Arkanıza dönün de orada nur arayın. Derken aralarına bir duvar çekilir ki Onun bir kapısı vardır. İçi rahmet, dışı ise azaptır. Hadid 13. Allah onların hepsini dirildiği gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Çünkü onlar kendi yaptıklarını unutsa da Allah bunları bir bir kaydetmiştir. Zaten Allah her şeye şahittir. Mücadele 6. Onların yaptığı bağışların kabulüne engel olan şey Allah'ı ve Resulü'nü inkar etmeleri, namaza Üşene üşene kalkmaları ve bağışlarını gönülsüzce yapmalarıdır. Tevbe 54 Peygamber Efendimiz bazı hadislerinde şöyle buyurmuştur. Öylesi namaz münafığının namazıdır. Oturup güneşi gözetler. Güneşten batacağı sırada kalkar, tavuğun yemediği gibi dört rekat bir ikindi namazı kılıverin. O namazda Allah'ı pek az zikreder. Müslim Ebu Davud Tirmizi Nesai Münafıklara sabah ve yatsı namazından daha ağır gelen bir namaz yoktur. İnsanlar bu iki namazda ne kadar çok ecir ve sevap olduğunu bilselerdi emekleyerek de olsa cemaate gelirlerdi. Buhari Müslim Onlar küfürle iman arasında bocalayıp dururlar. Ne onlara katılırlar, ne de bunlara. Allah'ın saptırdığı kimse için sen bir çıkış yolu bulamazsın. Allah'ın gazap ettiği bir topluluğu, dost edilenleri görmedin mi? Onlar ne sizdendir, ne onlardan. Fakat bilerek yalan yere yemin ederler. Mücadele 14 Ey iman edenler! Müminleri bayakıp da kafirleri dost edinmeyin.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 Ey müminler! Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Ali İmran 103 Eğer iman edip şükrederseniz Allah size niçin azap etsin? Allah şükredenin mükafatını veren her şeyi hakkıyla bilendir. Eğer inkar ederseniz bu sizin aleyhinizedir. Çünkü Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Fakat yine de o kullarının inkarına razı olmaz. Şükredersiniz bu davranıştan hoşnut olur. Zümer 7 Eğer insanlar ve cinler doğru yolda gitselerdi, biz onları bol bol yağmurlar rızıklandırırdık. Cin 16 Allah çirkin sözün açıkça söylenmesini sevmez. Ancak zulme uğrayan kimsenin durumu başkadır. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Zulme uğradıktan sonra hakkını alan kimseleri suçlama. Zulme uğradıktan sonra hakkını alan kimseleri suçlama imkanı yoktur. Su suçlanacak olan Suçlanacak olanlar halka zulmeden ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapan kimselerdir. İşte onlar, onlar için acı bir azap vardır. Bununla beraber kim sabreder ve bağışlarsa işte bu azimli ve kararlı olunması gereken konulardandır. Şura 41-43 Bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Ya Resulallah benim bir komşum var bana eziyet ediyor dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü ona evindeki eşyalarını çıkar sokağa at buyurdu. Adam da eşyalarını alıp yola attı. Yoldan geçenler ona eşyalarını ne için yola attığını sormaya başladı. Adam da komşum bana eziyet ediyor dedi. İnsanlar Allah'ım komşusuna eziyet eden adama duaret et. Onu rezil Hüsva et başladılar. Eziyet eden adam da eşyalarını al evine dön. Vallahi sana bundan sonra hiç eziyet etmeyeceğim dedi. Ebu Davud İbn-i Bat-Essahi Elbari-Sahi-hü Tergib Vat-Terhib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birbirine söven iki kişinin söylediklerinin günahı mazlum olan aşırı gitmedikçe bu küfür Küfürlü kavgayı ilk başlatana yazılır. Müslüm Ebu Davud Tirmizi i̇bn Abbas'tan nakledilen bir yoruma göre Allah zulme uğramadıkça kimsenin kimseye beddua etmesi hoş karşılamaz. Cenab-ı Hak sadece mazluma kendisine zulmeden kimseye beddua etme izni vermiştir. Taberi Beyan. Siz bir hayrı açıktan da yapsanız gizli de yapsanız yahut bir kötülüğe affetseniz Allah onu bilir. Şüphesiz Allah da her şeye kadir olan bir affedicidir. Kim de kısastan vazgeçip kendi hakkını bağışlarsa bu onun için bir kefaret olur. Maide 45. Bir kötülüğe karşılık verecekseniz size yapılan kadar karşılık verin. Ama sabederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Nahl 126. De ki gönüllerinizdeki ne saklasanız da açığa vursanız da Allah onu bilir. O göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Allah her şeye kadirdir. Ali İmran 29 Kalplerden geçen her şeyi Allah-u bildiği bildiğiyle ilgili ayetleri burada verilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sadaka vermekten dolayı mal eksilmez. Bir insan başkasının hatasını affederse Allah onun şerefini arttırır. Kim Allah için mütevazi olursa Allah onu yüceltir. Müslüm Tirmizi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 o peygamberler arasında hiçbir ayrım yapmayız. Biz sadece Allah'a eğen Müslümanlarız. Bakara 136 Böylece onların üzerine bir alçaklık ve aşağılık damgası vuruldu ve Allah'ın gazabına uğradılar. Bakara 61 Nerede olursa olsunlar onların üzerlerine zillet damgası vurulmuş ve Allah'ın gazabına uğramışlardır. Ali İbran 112